İstihza meselesi de gene müteşabih ifadelerden birisi. Kur'an-ı Kerim'de geçen müteşabih ifadelerden birisi, ee, onlar Allahu yestehzi bihim ve yemudduhum fi yanihim Aslında onlar, e, Allah Teala'nın e, efendim ayetleriyle alay ediyorlar, istihza ediyorlar. Ama aslında Allah Teala onları tuğyanlarında mühlet verip daha da azmalarına müsaade etmek suretiyle asıl e, gülünç duruma onları düşürüyor allah Teala. Yoksa bu alay etmek bir e, nakisadır. Normal insani ilişkilerde de bir e, nakisadır, bir e, kusurdur, bir kişilik arızasıdır. Böyle bir şeyin cenab suduru tasavvur olunamaz. E, maksat onları E, debelenmekte oldukları bu günahın içerisinde daha da imhal ederek mühlet vererek daha da derinleşmelerini e, zor duruma e, düşmelerini kendi kendilerini zor duruma düşürmelerini sağlamak anlamındadır tefsirlerde ifade edilen şey böyle.